Vazgeçir, فَإِنَّ nızızkıra tan, fagül müminin. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahü Rabbı alaamin. Ve salat ve ve ala Değerli kardeşlerim. Rabbimiz celle celaluhu İsra Suresi'nin 36. ayetinde Müslümanca yaşamak Allahu Teala'nın huzurunda hesabı kolay bir hayat sürmek için gerekli kurallardan birisini açıklıyor. Rabbimizi dinleyip onun emrini hatırlamak ve huzuruna çıkabileceğimiz güzel ameller Yapabilmek için ayeti gayet özenli ve dikkatli bir şekilde dinleyelim. A'uzu bıllahi min Ve la tawfuh ma lisa leki ilm. Innas sam'a wal-basra wal-fu'ad kullu kana Sadakallahu'l-Azim buyuruyor ki Rabbimiz hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi onlardan sorumludur. Meali bir daha okuyayım. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi onlardan sorumludur. İsra suresinin 36. ayet. Kardeşlerim, Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'te mukabele okurken, Dinleyeceğimiz bir ayetten çok evimizde, işimizde, sokağımızdaki hayat politikamızı, göz, kulak, düşünce ortamımızı nasıl oluşturmamız gerektiğine dair bize taktik öğretmektedir. Bu Allah'ın emridir. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Kesin bilmediğin şeyin ardına düşmeyeceksin. Bu, televizyona inanma, internete bağlanma, sosyal medya seni çökertmesin, sohbet ortamındaki sözlere inanıp helak olmayasın demektir. İnsanların sosyal medyada kullandığı cümleler, benim helakimin başlangıcı olabilir maazallah. Biz noter tasdikli gibi görmediğimiz bir söze inanamayız, peşine düşemeyiz. Müstehcen çıplak bir görüntüye bakmak benim için ne kadar mümkünse bir Müslüman, bir mümin cennete cehenneme inanan biri olarak, kesin bilmediğim bir şeye haberlerde duydum televizyonda çıktı, filmde izledim, biri dedi, filanca dedi türünden bilgiler odur وَلَا takfu مَا لَيْسَ لَكَ kesin bilmediğin şeyin arkasına düşmeyeceksin kalbini dedikodudan kirlilikten ve fitneden, fesattan korumak istiyorsan nasıl bir çocuk ürkütücü hikayeler, masallar dinleyip film izlediği zaman gece rüyasında uyanıyor, ağlıyor, korkuyor Müslüman da Allahu Teala'nın razı olmadığı sözler doğru olup olmadığı belli olmayan dedikodular, fiskoslar dinledikçe o çocuk gibi gece uyanıyor, korkuyor olmasa da iç dünyası, maneviyatı ezilip, büzülüyor, fark edemiyor bunu mü'min. Meleklerin ortamında, meleklerin himayesinde olmak yerine şeytanın sancağında ve salıncağında kalıyordur, Allah muhafaza buyursun. Kardeşlerim, bir de bunun bir din meselesi olduğunu düşünelim. Yani diyor ya tabiinden birisi, İnsanlar din konusunda o kadar rahat konuşuyorlar ki, Ömer'in zamanında böyle bir mesele ortaya çıksaydı, Ömer ashabu Bedri toplar, ne diyelim bu konuda diye yardım isterdi. Şimdi insanlar bir kitap okudu ya da okumadı, ya da üç kitap, dört kitabı karıştırdı. Allah böyle diyor anlamına gelen en ağır sözleri, hiç çekinmeden, korkmadan konuşabiliyorlar. Din çok rahat konuşulan bir duygu haline gelmiş olabilir. Ama biz kesin bilmediğimiz, anlayışımızda bir sorun olmadığı, kat'i bir şekilde kesinleşmeyen hiçbir bilgiyi biliyor gibi konuşamayız. Çünkü göz, kulak, dil, Kalp, beyin hesap verecek kıyamet günü. Hesap verecek ve biz yüzde yüz bilmediğimiz biri dedi dedi dedi dedi bize geldi kopyanın kopyasının kopyası sözleri kullanırsak boşlukta sallanıyoruz demektir. Boşlukta sallananı şeytan kolay tekmeler. Hatta onu sallar, öbür tarafa fırlatır, zahmetsiz bir şekilde kendi bataklığına düşürür. Allah وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Kesin bilmediğin şeyin ardına düşmeyeceksin. Buyurduysa, burada bir yasak var. Her yasak haram demektir. Bütün zamanlarda, bütün mekanlarda Camide de böyle lakırdı yapamazsın, Müslümansan evinde de yapamazsın. Müslüman ciddi insandır. Müslüman şaka yapar, espri yapar, neşelenir. Ama başkasına zarar verecek, dinine zarar verecek, ahlakını yıpratacak şeyler yapmaz Müslüman. Kul hakkına tecavüz olacak yanlışlar yapmaz Müslüman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Bir insanın her duyduğu şeyi söylemesi yalancı olması için yeter buyuruyor. Ben söylemedim. O söyledi mazeretini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiyor. Kardeşlerim, bu ayet hiç tartışmasız bir şekilde kulak, göz ve dilin emanet olduğu emaneti nasıl kullanıp, ne yaptığımızı Allah'ın muhakkak soracağını hatırlatıyor bize. Müslüman her şeyi konuşabilen, her şeyi dinleyebilen insan değildir. Her şeye bakabilen insan değildir. Başkasının bedeni avret olup ona bakmak caiz olmadığı gibi, başkasının sırları, özel hayatı da avrettir. Avret sadece bir bayanın bedeni değildir. Bayanın aile ilişkilerindeki eşiyle çocuklarıyla sırlarda bir avrettir. Sözünü yaydığımız kimsenin bir tür bedeninin avretini yaymış gibiyiz biz. Söz Müslümanda emanettir. Emaneti zayi etmek büyük suçtur. Kardeşlerim Müslüman dikkatli konuşur ince konuşur, ölçer bilçer, akıbeti ve ahireti düşünür konuşur insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kınamak için benzetme yaparken buyuruyor ki öyle diyorlar sözü, ne çirkin bir dayanaktır buyuruyor. Öyle diyorlar. Müslüman öyle diyorlar diye şimdiki ifadeyle sosyal medyada böyle çıktı diye Dedikodu'ya alet olmaz. Çünkü Müslüman'ın ahireti var. Cennet diye derdi var. Cehennem diye korkusu var. Kabir diye bir geleceği var Müslüman'ın. Biz öyle ölünce ebedi istirahatgâhına kondu diye edebiyat yapıldığına inanmıyoruz. Mezara kondu cennet bahçesi veya cehennem çukuru diye inanıyoruz. Kardeşlerim bir küçük sorumuz kaldı. O da şudur. Neden kalp bu kadar önemli? Hani göz, kulak, dil de. Kalp neden önemli? Çünkü insan mesela gece uyuduğunda gözü bir şey görmüyor. Ama kalp yani zihin gündüz gördüklerini yoğuruyor. Ertesi güne de şahsiyetimizi kotarıyor. Onun için kalp de etki altında kalacaksa dikkat edin Allah. Böyle dikkat eden kazanacak bu kadar ve elhamdülillahi rabbil alamin